Merhabalar dinleyicilerimiz. Ben Beren. Bu hafta yine sizlerleyiz. Bu hafta yanımızda Düşler Akademisi'nden Nisan ve Şilay var. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, Nisan Nacinoğlu, Social Inclusion Band iletişim koordinatörü ve Şilay Turhan da Social Inclusion Band vokalisti. Tekrar merhabalar. Merhaba. Bugün Social Inclusion Band'i konuşacağız ve genel olarak Düşler Akademisi'nin çalışmalarından bahsedeceğiz. Hı hı. Öncelikle Nisan Hanım ve Nisan Hanım sizden başlayalım. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz dinleyicilerimize? E, tabii ki. Ben Nisan Nicimoğlu, Social Inclusion Band iletişim koordinatörü görevini yaklaşık bir yıldır yürütüyorum. Çok kısaca Düşer Akademisi'nden bahsetmek istiyorum başlarken eğer uygunsa. Tabii. Düşer Akademisi Alternatif Yaşam Derneği'nin yürütücülüğünde dört yıldır sürdürülen bir proje. Bir sosyal sorumluluk projesi. Engellerin hayata tam ve eşit katılımını hedefleyen ve bunu spor ve sanat yoluyla yapmayı hedefleyen bir proje. Evet. Nedir bu? Hani sanat ve spor yoluyla dediğimiz şeyde aslında e, birazcık açmak gerekirse e, engelli öğrencilerimize, engelli bireylere tamamen gönüllülük bazıyla sanat ve spor atölyeleri veriyoruz. Sanat derken işte ritim, dans, bale, e, resim, enstrüman. Ve aklınıza gelebilecek her türlü sanatsal faaliyeti tamamen ücretsiz gönüllü eğitmenlerimiz yardımıyla tabii ki. E, Ataşehir ve Beşiktaş'taki e, bize tahsis edilen belediyeler tarafından e, bize tahsis edilen yerlerde e, bu atölyeleri veriyoruz engelli bireylere. E, dediğim gibi yaklaşık 4 yıldır devam eden bir proje Düşler Akademisi ve e, altında pek çok alt proje de barındıran bir proje. E, bunlardan bir tanesi Social Inclusion Bank ki ilerleyen zamanlarda bunu da konuşuyor olacağız tekrar. Ee, ben çok kısa diğer projelerden bahsetmek Tabii. istiyorum. <gülüyor> ee, yani Düşler Mutfağı, Düşler Kumpanyası, e, Social Inclusion Band, DA Film gibi pek çok alt projemiz var. Bunların tamamı engellerin, e, engelli arkadaşlarımızın eğitim süreçlerinin sonunda aslında e, hayata geçirilen projeler. Örneğin Mutfak Atölyesi e, düzenlemek fikri ilk... Aslında birazcık da engellerin hayata e, katılımı noktasında istihdam tarafından bakılarak oluşturulan bir proje Düşler Mutfağı. E, Düşler Mutfağı'nda eğitim alan arkadaşlarımız şu anda hali hızlı istihdam edilmiş durumdalar. Ve bizim kurumsal partnerlerimize catering hizmeti veren bir e, kurum haline geldi Düşler Mutfağı. E, DA Film yine öyle. E, fotoğraf, Photoshop ve film yapım atölyelerinde eğitim alan öğrenciler e, kendilerini geliştirdikleri oranda artık DA film bünyesinde e, Düşer Akademisi'nin kendi iç... ...etkinliklerinin çekiminden tutun da dışarıya iş yapmak kadar pek çok farklı alanda çalışıyorlar. Düşer Kumpanyası çok büyük bir proje. Yaklaşık 25-30 kişiden oluşan bir ekip bu sene Grace Müzikali'ni oynuyorlar, oynamaya başladılar. Yine arkadaşlarımız hani pek çok işitme engelli olan arkadaşlarımız dans ediyor ve Düşer Kumpanyası'nda... Kendi hobileri doğrultusunda işte sanatsal faaliyetlerde bulunuyorlar. Ee, Best Buddies Düşer Akademisi'nin bir alt projesi olarak değil ama Alternatif Yaşam Derneği'nin, Düşer Akademisi'nin çatı organizasyonu olan Alternatif Yaşam Derneği'nin Türkiye'deki yürütücülüğünü üstlen, üstlendiği bir proje Best Buddies. Aslında Amerika menşeili bir proje. Ee, zihinsel engelli ve engeli olmayan e, gönüllüleri arkadaş yapan ve onların sosyal hayata katılımını destekleyen bir proje. Bunun dışında yine Alternatif Yaşam Derneği'nin yürüttüğü Ülkem için engel tanımıyorum projesi var. Burada Alternatif Yaşam Derneği tarafından geliştirilen engellilik konusuna doğru yaklaşım eğitimi Koç Holding işbirliğiyle tüm Türkiye'ye tüm Türkiye'deki hem Koç Holding çalışanlarına hem de ee, ortaokul ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere e, veriliyor engellik konusunda doğru yaklaşım eğitimi. Ve e, potansiyelin keşfet projesi yine istihdama yönelik olan bir projemizdir. Ee, daha hani saymakla bitmiyor aslında projeler. Daha evet. pek çok proje var. Evet gerçekten gördüğümüz gibi Düşler Akademisi oldukça çalışan ve oldukça birimli projeler yapan... ...bir sivil toplum örgütü... Ee, ...parlom, sivil toplum örgütü mü? Ee, Tam olarak? Bir sosyal sorumluluk... Düşler Sosya, Akademisi evet. bir sosyal sorumluluk projesi... ...Alternatif Yaşam Derneği'nin çatı organizasyonu olarak... ...bir sivil toplum örgütü. Tamam, evet. ee, öyleyse ben şimdi Şilay'a dönmek istiyorum. Şilay e, ...Düşler Akademisi'nde... E, ...Düşler Akademisi'nin atölyelerine katılan... ...bir arkadaşımız. Hı hı. Merhabalar Şilay. Merhaba ben... ...Şilay Turhan. Dört e, senedir... ...Sol, sol Şirikli Benden... Vokalist Yani. Peki e, Şila bize e, acaba düşler akademisinde hangi atölyelerde e, bulunduğunu, nasıl katıldığını düşler akademisine e, kısaca anlatabilir misin? Aa ben düşler akademisine ilk açıldığım, ilk düşler akademisine ilk katıldığında ben ritim atölyesindeydim. Grubu daha kurmamıştık. Ama bir sene sonra yani 2010'da Solşen Kulübü'm ben kurulmaya başladığında çok çok büyük bir gelişmeler oldu benim için. Hı hı. Social Inclusion Band'in kuruluşu aşamasında ritim atölyesinden mezun olan ritim atölyesinde başarılı olan öğrencilerimiz artık oradan mezun kabul edildiler ve gönüllü profesyonel müzisyenlerle bir araya getirilerek evet. aslında Social Inclusion Band oluşturuldu. Bundan yaklaşık dört yıl önce ve o günden bugüne Social Inclusion Band 40'tan fazla konser verdi. Bu 40'tan fazla konseri İstanbul'un neredeyse en seçkin mekanlarında ve en seçkin festivallerinde verdi. Bu festivallerin arasında İKSV Caz, Akbank Caz Efes Van Lavra Kınkok gibi festivaller var ve hani en seçkin mekanlar derken işte Babylon, Otto, Ghetto e, Garaj İstanbul e, gibi pek çok seçkin mekanı e, kastediyoruz. E, aslında Şilay'ın de ekibe katılması Ritim Atölyesi'nden mezun olmasıyla beraber başladı evet. ve 4 yıldır geçmişti. ...Social Inclusion Band'in vokalistliği görevini e, üstleniyor. Hatta zannediyorum dinleyeceğimiz şarkılardan bir tanesi. Evet, e, birazdan Şilay'ın e, dinleyici iki parçayı zaten yayın arasında koyacağız. Hı hı. E, bundan önce ama ben e, Social Inclusion Band hakkında biraz daha detaylı bilgi istiyorum. Öncelikle e, biraz önce söylediğiniz yani çok önemli yerlerde konserler verdi mi Social Inclusion Band? E, evet verdi. Dört yıldır... E, Geçen seneden bu yana Babilonda düzenli olarak konserlerimiz devam ediyor. Ayda bir kere e, çok büyük ihtimalle e, ayın son Pazartesi, ayın yani her ayın son Pazartesine denk gelen gün oluyor. Tabii değişikliklerde gösterebiliyor. Bunun e, hemen önümüzde de hatta önümüzdeki hafta Pazartesi yine Babilonda bir konserimiz gerçekleşecek. E, saat 19'da kapı açılış. E, herkesi mutlaka bekliyoruz. E, bunun dışında yani Dönem Dönem farklı yerlerde hep her zaman sahne alan bir grup Social Inclusionment. Bu anlamda e, Alternatif Yaşam Derneği'nin ve Düşler Akademisi'nin aslında gerçekleştirmek istediği o engellerin hayata tam ve eşit katılımın noktasında da en e, en keskin sonuçlara ulaşan projelerden bir tanesi Social Inclusionment. Çünkü bugün Social Inclusionment'te şarkı söyleyen ve enstrüman çalan bütün arkadaşlarımız e, Artık bir müzisyenler, bir profesyonel bir grup içerisinde müzik yapan profesyonel müzisyenler artık onlar. Ee, Şilay daha iyi anlatır zannediyorum. Ee, sanatçı kaşeleri olsun ee, ve hani sahne aldıkları mekanlar olsun e, profesyonel bir müzisyenden farksız şu anda. Öyle değil mi canım? Evet öyle. Gerçekten. Ee, peki... Ee, sanırım son olarak bir um, CD çıkarmışsınız. Bu yayınlanacak mı acaba? Bunu merak ee, CD, ediyorum. Daha önce çıkarılmış bir CD'miz var evet. E, fakat bu daha e, profesyonel olmayan bir şekilde Hı -hı. çıkarılmış ve hani demo kaydına yakın bir CD. Bizim çalışmalarımız e, yeni bir albüm kaydı için çalışmalarımız var şu anda. E, bu yani geçtiğimiz seneden itibaren diyeyim yaklaşık bir 6-7 aylık bir süreçte. Social Inclusion'dan çok ciddi bir dönüşüm sürecine girdi. Daha önce e, hep cover parçalan çalan bir grupken şimdi kendi bestelerini yapan, kendi bestelerini kendi stüdyosunda yapan ve kendi kayıt stüdyosunda kaydeden bir grup haline geldi. Bu anlamda Taşşehir binamıza çok profesyonel bir stüdyo kurduk ve bütün provalarımızı orada yapıyor ve orada kaydediyoruz aynı zamanda ve e, kendi bestelerimizi de e, kendi müzik çalışmalarımızda e, bu anlamda devam ediyor. E, önümüzdeki Seneye kadar mutlaka e, bu albümü çıkarmak istiyoruz. Tamamen kendi özgün şarkılarımızdan oluşan bir albüm. Kendi stüdyomuzda e, kayıt etmek istiyoruz. Planlarımızda var bu. Peki e, şöyle bir soru sorayım. Hı -hı. E, bir engelli arkadaşımız Social Inclusion Band'e katılmak istiyor. E, sonuçta Social Inclusion Band'in sloganı herkes için müzik. Doğru. E, peki bu nasıl olabilir? Hani Daha önce söylediğiniz bir mezuniyet olayı vardı sanırım. E, şöyle so yani, hani Her... E, Tabii herkes için müzik aslında e, Social Inclusion Band'in mottosu olarak şunu ifade ediyor. E, her engelli bireyin e, aslında kendilerini tanımlamak için o engele ihtiyacı olmadığını ve kendilerini bir sanatsal e, tabii Social Inclusion Band üzerinde bu müzikle doğru orantılı. hani Bir müzisyen olarak da kendilerini tanımlayabiliyorlar sahnede. Bu sahnedeki arkadaşlarımız için bu anlama geliyor. Aynı zamanda ...izleyen kişi, yani izleyen kitle de e, sahnede müziğe yapılanı görüp oldu. müziğe evet. ulaşmış Hı -hı. oluyor. Çok farklı anlamda bir müziğe ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hani bu anlamda Music for All dediğimiz motonun e, iki farklı yaklaşımı var. E, tabii ki biz her zaman e, herkesin Düşler Akademisi bünyesine gelip orada sanat eğitimi almasını destekliyoruz. E, engelli, e, engelli bireylerin... E, ama Social Inclusion de katılım noktasında elbette ki çok çok çalışmak gerekiyor. Peki ben bir de başka bir projelerden de bahsetmek istiyorum. Bize kısaca acaba, sanırım bu hafta sonu olan engellik sorununa doğru yaklaşım atölyesinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Engellik konusunda doğru yaklaşım eğitimleri bizim her dönem, her dönem başında gelen... Gönüllü arkadaşlarımıza verdiğimiz bir e, eğitim bu. E, daha önce de söylediğim gibi, e, engelli, ülkem için engel tanımıyorum projesiyle de tüm Türkiye'ye yayılan bir eğitim programı. E, biz her düşer akademisi aslında kuruluşundan bu yana, hani alternatif yaşam derneği kuruluşundan bu yana hep gönüllülük üzerine dönmüş ve gönüllülerle çalışmış bir organizasyon. Şu anda da aktif olarak bizimle çalışan 40'tan fazla gönüllümüz var e, ve. Her alanda yani sadece atölyelerde bize destek olması anlamında değil aklınıza gelebilecek her anlamda ofis koordinasyonundan çeviri yapılmasına veya hani lojistik olarak bize destek olacak onlarca gönüllü olan onlarca gönüllümüz var ve daha da. Daha da güzel işler başarabilmek için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu anlamda biz her dönem başında bir gönüllü çağrısı yapıyoruz. Bizimle çalışmak isteyen gönüllü arkadaşlarımıza bu engellik konusuna doğru yaklaşım eğitimini veriyoruz. Ve onları bizim aktif gönüllümüz olmaya çağırıyoruz. Ee, buradan da tekrar e, duyurmuş olayım her zaman e, hani ben nasıl yardımcı olabilirim? diye kafanıza takılıyorsa da takılmasın bizi arayın. Mutlaka mutlaka herkesin e, destek olabileceği bir konu var e, ve biz yani e, bütün gönüllere kapımız açık. Peki e, öyleyse e, birazdan bir araya gireceğiz ve dinleyeceğimiz parça Şilay'ın sesine ne olacak aslında? Evet. E, evet. Gök yüzümüz savrulduk. Her birimiz insandı. Ya. Ne oldu? Masumdu gözlerimiz, adildi kalplerimiz insan Evet dinleyicilerimiz Şilay'ın e, ağzından e, insanlık adlı parçayı dinledik. Hı hı hı. E, ben şimdi e, Şilay'a dönmek istiyorum. Şilay e, söylediğimiz gibi Social Inclusion Band'de vokalist şu an. Hı hı. Nasıl başladın Şilay Social Inclusion Band'de? E, kısaca anlatabilir misin? Hani Sana ne kattı? E, yani social En son önce Timba çalıyordum sonra... Şark söylemeye başladım. Son liselenir falan. Ama çok güzel şeyler de kattı benim için. Kendime özgüvenim oldu. Yani sahane, sahaneye çıkınca çok güzel şeyler oldu benim için. Evet. E, öz Siz bir şey söylemek ister misin? Ee, en son e, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen bir konserde dedi zannediyorum Hı -hı. Doğru mu? Doğru. Yaklaşık yani binlerce kişi vardı Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Ve Şile'nin insanlık şarkısından sonra... Ee, çok ciddi bir alkış koptu Aynen. Ve o zaman Şile'nin söylediği çok güzel bir şey vardı Kaç kişi var burada Nisan abla dedi bana <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi dinliyor bizi ee, Çok çok heyecanlıydı değil mi Şilay'cım? Evet çok güzeldi o, o sahne O ortam çok güzeldi <gülüyor> Kendini orada çok iyi hissed o, o alkışı doyunca tabii çok dedim, çok güzel. Ben de sözörüsündeyim. Ee, ve şimdi zannediyorum e, artık vokal anlamında da yeni çalışmalar yapmaya başladınız ve yeni yeni <gülüyor> beste çalışmaları da yapmaya başladı. <gülüyor> evet. Nasıl gidiyor sence? Allah bence süper gidiyor gibi. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah beste çalışmalar olunca... yani hem kendi müziğimizi, kendi bestemizi yapmayı düşünüyoruz ve bun, bundan daha önce bu sene dahil yani inşallah. Daha güzel şeyler olacak evet, ve... Daha önceden hep cover şarkılar söylüyorduk. Evet, çünkü. evet. Ama artık kendi şarkılarımızda orijinal şarkılarımızda söylemeye şarkılarımız başladı. Söyledim. Evet. Ve e, biz buraya gelirken aslında e, Şila yeni bir beste üzerinde çalışıyordu. Söz yazmasının <gülüyor> üzerinde çalışıyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki. Ee, böyle çalışmalar devam ediyor sürekli. Ee, bir ara daha vereceğiz birazdan ama ben bundan önce İzbrak dergisinden de... E, Pardon, düzeltiyorum. İzvaya gazetesinden doğru, bahsetmek doğru. istiyorum. Peki, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dinleyicilerimiz ilgilenirlerse alternatif yaşam gazetesinde, Aydar Ork dijital e, olarak, dijital ulaşabilirler. olarak ulaşabilirler. Dilerlerse ofisimizi ararlarsa. Biz memnuniyetle seve seve de göndeririz e, gazetemizden. bırak dergi olarak çıkıyordu Hı -hı. aslında. hani e, Hata olarak söylediniz ama daha önceki formatları dergi olaraktı. Fakat biz bunu biraz daha geliştirmek ve bir bilgi paylaşım platformuna dönüştürmek istedik. Bu anlamda daha önce dergi formatındayken sadece e, hangi etkinlikleri gerçekleştirdiğimiz ve ne, nerede ne yaptığımız konuşulurken artık e, fikirlerimizi de paylaşalım istiyoruz. Bu anlamda e, pek çok... E, Partnerimizden ve beraber çalıştığımız çok değerli insanlardan e, makaleler istedik bu anlamda. E, işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı e, İstanbul Ofisi Direktörü Hansın Doğan'dan bizim proje koordinatörümüz Ercan Tutala, Vodafone e, CEO'su Serpil Temuray'a ve e, Aşoka'dan Zeynep e, Meydanoğlu'na kadar pek çok değerli isim sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ve bu bilgi paylaşım platformunda bizler için e, engellilik ee, odak noktası olarak farklı konularda e, hani insan hakları tasarım e, sosyal girişimcilik gibi e, pek çok farklı alanlarda e, makalelerini bizlerle paylaştılar. Bunun dışında yine haberlerimiz ve e, gelişmeler de yani Düşer Akademisi'nin kendine ne şekilde geliştirdiğini dair haberlerde bıraktı var. Sizin de söylediğiniz gibi www.ayder.org.tr adresinden e, dijital forma ulaşabilirler. Ayrıca, ayrıca da her zaman ofisimizi arayıp e, bizden talep edebilirler. Memnuniyetle göndeririz her yere. Peki, eee şimdi Lay'in sesinin ikinci parçamızı dinleyeceğiz. <Gülüyor> Evet sayın dinleyicilerimiz Şile sesinden ikinci parçamıza dinledik. Bu haftalık programımızın da sonuna geldik. Son olarak Nisan Hanım bize söylemek istediğiniz şeyleriniz var mı? Ee, Engellik konusunda doğru yaklaşım eğitiminde bahsettiğim gibi yeni dönem kayıtlarına başladık. Yeni dönem derslerine başladık hem Ataşehir'de hem de Beşiktaş atölyelerinde. E, Ataşehir, Batı Ataşehir'de olan e, merkez ana binamızda yoga, photoshop, enstrüman, latin dansları tiyatro, ritim, drama, işaret dili, resim ve sirtaki atölyelerimiz bu hafta itibariyle başladı. E, i̇lgilenen herkesi gerek gönüllü olarak gerek e, öğrenci olarak mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda e, 1 Şubat itibariyle de Beşiktaş Dilek Sabancı Engeller Parkı'nda aynı atölyelerimiz başlayacak. E, Ayrıyeten de bugün burada bizi dinleyen herkese çok teşekkür etmekle beraber 28 Ocak'ta yakta Babilonda gerçekleşecek konserimize mutlaka bekliyoruz. Biletlerini biletix sayfasını ziyaret ederek, biletik sayfasında social inclusion bendi arayarak temin edebilirler. Ee, size de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet bugün em, düşer akademisinden Nisan Hanım ve Şila ile birlikte olduk. Bir, bu haftanın da sonuna geldik. Bize olan görüşlerinizi bırakmak istiyorsanız sözkücüğün radyo gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz teşekkür ederiz. Düşler Akademisi'nde özel olarak teşekkür ediyoruz. Sağ i̇yi haftalar, iyi günler. Söz küçüğün.